Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz yarım kalmış geçen hafta inşallah devam eder bu akşam. Geçen haftaki kaldığımız yer ikinci secde de kalmıştık. Ya yani günün rekatın ikinci secde kalmıştık. İkinci secdeden ayağa kalkış Hanefi mezhebinde özrü olmayan, yani ayağı ağırmayan, beli ağırmayan kişi, yere dayanmadan ayak kalkması sünnettir. Demek ki özrü olmayan, ayağı ağırmayan, dizi ağırmayan kişinin, beli ağırmayan kişinin yere dayanmaya katması sünnettir. Ve ayağa kalkınca Hemen el bağlanır, ikinlik el bağlanır. Besmele-i Şerif ile Fatih okumaya başlanır. İkinlik yaktı. de ise farklı. Şafi mezhebinde ikinlik kalkışta. Önce bir censi istihad deniyor. Bir oturulur. Hemen kalkınma şahı mezhebinde. İkincisi başına kaldırır, Allahü Allah'a Hafif bir oturur. Sonra yer atlarına kalkılır. O da sünnet-i şah meselenin. Neden böyle farklı acaba? Tabi hadis-i şirak bu konuda da. Fakat hal-i mezhebi ne diyor bu konuda? Evet peygamberimiz yere dayandı. Kalkarken. Ama son zaman yaşandı zamanlar. Rahatsızlığın dayandı. Yarın Şahir mezhebinde ayağa kalkınca ikinci rekatta en i besmele çekilir. Sonra Fatiha'ya başlanıyor. Yani Şahir mezhebinde her rekatta el çekilir. Ayağa kalkınca ikinci rekatta Elham-i Şerif okundu, i Şerif. Bu hanefi de vaciptir. Şavide farzı okunması bunun. Sonra zam süre zam ek ile anlamaya geliyor. Bu okunur. Ve yine tekbir alınıp rüküye gidiliyor. <gülüyor> Tabii rüku yaşadık okunur geçti. Rüküden kalkılır ve secdeye gidilir. İkinci rekatın ikinci secdesinden doğrulurken oturmak buraya gerekiyor. Eğer kıldığımız namaz iki namaz ise oturma burada farz oluyor. Buna dönüyor kade ahire dönüyor. Kade oturma anlamına geliyor. Bu oturma anlamına geliyor. Eğer kıldığımız namaz üç, dört teklat namaz ise burada oturmak vacip oluyor. Eğer oturma gerekiyor vacip oluyor. Ne fark ediyor? Farz vacip olması da fark ediyor? Eğer son oturuşta kişi oturmasa mesela sabah namazının Farsında ve farzında bir insan oturmasa, ayağa kalksa buradaki oturuş farz olduğu için ne yapması gerekiyor? Dönüp oturması gerekiyor. Ayağa kalktı, altına geldi hemen oturur. Fatih'e başladı, okul altına geldi Fatih'i keser Böyle oturur. Rükkü de aklına geldi. Rükkü bırakırken oturur böyle. Ama alnı secdeye koyduğu anda namazın fazileti bozulur. Nafile dönüşür. Onu bir tekat da ilave eder. Namaz nafile olur. Farz teklif gerekiyor. Ancak üç tekatlı, dört tekatlı namazlarda ikinci oturuş vacibidir unuttu. Ayağa kalktı, doğru oldu. Aklına geldi ya, hadi oturulmaz. Hatta cemaatine kılarken eğer imam efendi iki rekatı unutup ayağa kalkarsa, cemaat kalkarlar. Bu vacip oluyor, bu tek edilmiş oluyor. Sonda sehiv yapılır, namaz alınmış olur. Oturuş oturacak namazda? Oturmak. <gülüyor> Hanefi'de erkeklerin iftiraş deniyor oturup iftiraş. Budur sünnet olanı. Yani bir insanın ayağında ağrıyorsa tabi ayağa ağrı alan bir şey oturabilir. Bağdaş kurabilir. Ayağında bir kıvbeye doğru da oturabilir. Eğer ayağında ağrı yoksa iftiraş nedir bu? Soyanı yatırır. yan yatırır. Üzerine oturur sağ diker, parmağını kıbleye çevirir sağ ayağında. Demek ki erkekler, erkekler hanefi de sol ayağını yatırır. Sol ayağının üzerine oturur, sağ yana başına dikilir. Sağ yana parmakları da kıbleye yönelir. Dik olmasınlar. Kadınlara gelince kadınlarda terör değil, teberrük. Teberrük nedir? İki yerinde sağdan çıkarır, kabusu o yere oturur kadınlar. Daha çoğu masaj için kadınlar da. Bu kadın sündertir. Yani kadın aynen oturamaz, kadın iki ayağını sağdan çıkarır, kabosu yine yere oturur, yere de oturur. Şahide de eğer bu kadie uyla ise, ilk oturuyorsa o da böyle oturur böyle. Şahide de. Yani. Ayağını sağını yatır, oturur. Sayın Diker, şahide de. Eller, parmaklar kendi halinde olarak üzerine konur. Parmak uçları bir hizasına gelir, parmakla konur, oturulur. Şimdi ne yapacak burada? Nasıl ki dengeli beslenmede çeşitli gıdalar insana gerekiyor. Aynı gıdayı yiyinseniz yeğlenir bile. Farklı gıda, değişik gıda bizim insanlara. Ruh da aynı şeyi içti, işte, böyle. Ayakta başka, rükü başka, oturuşta başka. Ne okunuyor oturuşta? Etliyatı okunuyor. Etliyatı okunuyor. Harim mezhebinde İbn-i İbn Mesud'un rivayetinde okunuyor, i̇bn Mesud'un. hazir Mesud, <gülüyor> Mesud Peygamber'e sordu. Yarısıyle Allah ne okuyalım otururum zamanlar. Düğenim Ali otur dedi oturdu oturduğunu iki elini tuttu aldı avucuna kul ettiatillahi. Ben devam ettim bu şekilde Hazreti Mesut da Az Abdullahır o da Hazreti Alkameye Alkameye Alkame ta büyüklerinden fukalarından o da aynı şekilde öyle yaptı. Dedi ki, Resulullah elini tuttu, tuttu, onu oturttu, o da Alkama elini tuttu, onu tertekli okunmaktı. Yani Hazır Alkama'da İbrahim de Hazretleri'nin aynı şeyi yaptı. o Hazır Hamma'da, Hazır Hamma'da İmam Muazzam Ebu Hanif'e de yaptı. Yani böyle buna, tesefsiz deniyor buna böyle, e, böyle hem fiil hem sözlü olmuş olur bunlar böyle. Hanif'de bu okunuyor, Şafir'de başka bir okunuyor, Farklı okununda. Asfak yani böyle. Şimdi gelirim inşallah etiyatın anlamına. Ettehiyatü lillahi, çok ama çok değerli. Çok değerli muhtemelen? Çok değerli. O kadar değerli ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri müraca vardı gece Mevla'nın bile selam verdi. Uyuyucu makamlarda Kabe Kâbe şey evet Adran vakanda Ali Semazeteri velamuzunü selam verdi. Et tehyatulillah. Et tehyat anlamına geliyor. Burada bir anlama geliyor. Biri büyük Allah'ın celali. Büyük egemenlik Allah'ındır. Her bir zerre Allah emin denetimledir böyle. Bunun Hanefi de daha geniş anlamışıdır etiyatı. Bütün sözlü ibadetler, bütün sözlü ibadetler, ibadetler, ilahi Allah içindir. onun hakkıdır, olmamış dahttır. Bütün sözlü ibadetler, Subhanallah ve bihamdi gibi. Kelime tevhid gibi, kuru okuma gibi her türlü zikirler, selam vermek bile ne kadar söz ibadet varsa, bütün varlıkların ibadetleri Allah'a aittir. Peygamber Aleyhisselatü Müraca varırken tabi, önce gövdülük dolaştı, 7 kat gövdülük dolaştı böyle. O yüzden Peygamberimize bütün sırlar verildi. Evrenin sırları verildi. Sırlar verildi. Melekler, hep zikir halinde melekler. Dönen dünya, ay, güneş, yıldızlar, galerçiler Allah'ı zikrediyorlar. Her bizlere Allah'ı zikrediyorlar. Peygamberimiz öyle selam verdi. Ettehiyyatü lillah. Bütün bu zikirler Allah'ın hakkıdır. Ona mahsur onu yakrulda zikre vereceğim. Peki her şey Allah zikrediyor mu, muhteremler. Canlı cansız. Her şey Allah zikrici olan vereceğim. Ve hala burayı biz İsra 44'te. İsmi Rahim. Tüşbiu lehü sonra tüse bu. ediyor. Sübar Allah diyor. ''Lehû Allahu es semavâtü seb'û'' gökler. İdikkat gökler. Mesela. ''Vel erdi ve yer, ve ben şihinne'' -hi Bunda olanlar. Bizzat gökler. Gökte olanlar, yer yerde olanlar. Ne var gökte? Dünya gökte. Uzayda yani, boşlukta. Ay... Güneş, yıldızlar, bu kadar galaksiler. Aralarında kovgul bir mesafeler aralarında ışık yılıyla. Yani bu artık rakamlara sığmıyor böyle. Bunların her biri, bunların her birileri Allah tesbih ediyorlar. Bunlar tevhid değil de tesbih bakmada Bir tevhid La ilahe illallah bu bize mahsul. İman işte gerekir bu böylece. Onun Allah'ı biliyorlar. Allah'ın Allah imanları var. Ne kalıyor geriye? teşhis var Allah. Allah'ın diye. Gökler, gökte olanlar, melekler da ne kadar canlı cansızlık varlıklar varsa <gülüyor> ve yer, yerde ne varsa, yerde ne varsa, yer kabuğu var, Ta bu elementi oluşuyor yer kabuğunda böyle. Elemente atomlar, atom topluluğu böyle. Her bir atom, her birisi. Akan sular, esen yerler, sallanan ağaçlar, bitkiler böyle. Her bir zerre Allah tesbih ediyor. Kurbağalar bile kurbağalar mı? Yani Allah dostları, Kurbanın zikrine bayılıyorlar, cebel kapı, kurbanın zikelerine böyle. Siyah vaktinde kurbanı zikede kuru halinde ederler böyle. Kuşlar böyle yapıyor, Nur Sesinde 41 ve tayrü safatin ve tayrü kuşlar da safatin safsa dizdize böyle kuşlar. Güneş doğmadan ...batmanın önce... ...iki raflar bunlar zikirleri, ibadet veriyorlar kuşlar... Mati. ...dikkatine bakalım uçağa uçağa açırtar. Kalkar, kuşlar, onlar uçağa uçur, bakır, açırtlar. Her giden kalkan kuşlar... ...onların lideri vardı, imamları vardı... Böyle. ...o öndedir... ...böyle gayet saf, düzgün olurlar... ...dolaştılar bir yavaş böyle... ...karşırparak ve bir ses çıkarlar bunlar. Allah zikrediyor onları... Böyle. ...bir de akşam üzeri... ...batmanın önce böyle... ...kuşlar... ...saf, düzgün olurlar... ...düzgün bir şekilde önde de önde böyle Allah tesbih ederek zik ederek görünüşler berdir. Küllün kademesi ve tesbih ve Yada biri küllün olan her biri küllühün anlamına geliyor. Bu da temin zamir ibadet. Her biri, her bir atom, her bir zerre, kuşlar, kurtlar, karıncalar, kurbağalar bitkiler, esen yerler, aykırıcı yıldızlar, her birisi, kat alime salatahü ve tesbihahu. Her biri bunların böyle, hem namazını, bedensiz biliyor, hem tesbihini biliyorlar, vaktini biliyorlar. Horoz öter. ne ötüyor? Boşuna mı ötüyor? Öttüğü belli saatler vardır. Benim şu yukumda saat öter insanlar böyle. Horozu öttü mü, Saat dört olmuş, beş olmuş böyle razı ötüşe böyle, böyle. İşte burada buyuruluyor ettehiyyatü Bütün varlıkların bu zikri, tesbihatı Allah için'dir. Allah'a aittir. Onu tesbih eder bütün varlıklar. Ve salavatı ve bedensel ibadetlerde, bütün varlıklar Allah işin, bedensel ibadetler Kuş da uçar, kanadını çırpar. Açıya gelir, cezbeye gelir. Hanberle. Cezbeye gelir. Peki onlara bundan sevap alıyorlar mı? Onların giden melekler gibi. Melekli Allah'ı her an zik ederler, Onlara sevap değil, onlara ruhsat zevk verilir, feyz verilir. Meleklerle. Eğer melek Allah'a zikretmesinler, ruhsat zevkten mahrum kalır mı? Onlar peşim bunlara emredecek. Bedensiz ibadetler. işte bütün bu varlıkların dönüşü, her zerrenin bir kıblesi vardır, her biri döner. En küçük elektronlar, en büyük arşe melekler, hafine melekler, en büyük varlık onlar. En küçük varlıklar da elektronlar. 62 etrafında, hız döner. Haberi. Boşuna mı dönüyor, ondan zevk almıyor mu? Alıyor. Bela biliyor, siz onları şey anlayamazsınız, tesbih alın. Anlayamıyor böyle. İşte ay, güneş, yıldızlar, galaksiler böyle. Hem de füzden daha hızlı gidiyor galaksiler böyle. Ondan bir küblesi vardır, merkezleri var etrafında. milyarlarca yıldan beri kalbette halinde yok derler. Hiç şaşmadan böyle. Hedefinin şaşmadan, şaşırmadan. Biz namazda şaşırırız namazda. Kaç kez kıldık, rükû almadık, şuna vardık. Onlar hiç şaşmadı. Yörüngesinde, hepsi hareket halinde. Bu denedir onların bedensiz ibadetleri. Bir gün Nâş-ı Bedi'nin Hazretleri, Rahman Hazretleri, biliyorsun, pirlerden kendisi, çok büyük bir kendisi, giderken bir yere, yanında talebeleri de varmış, bakıyor, Naşans etleri. Abi bir köpek. Köpek yere yatmış. Yatmışlar. Köpek geriyor. Ayaktan geriyor. Durmadan işe giriyor. Köpek böyle. Hareket ediyor böyle şey. Hazreti naşans eti dışarıya duruyor. Bakıyor bakıyor da fesuar Allah diyor böyle. Konuşken iş yapıyor. Diyor ne oluyorlar? Cezbeye geliyor. diyor. Kaldır, cezbeye geldi. Cezbeye kaldıramadı. Böyle bir şey yapıyor. Cezbeye geldi. Diyor. Cezbe. Nedir be? Çekilip Allah'a çekilme bir Bir kul Allah Mevlamız'a biraz tam yönelse, her şeyden geçse, nefsinden geçse, Allah derken kul tam öyle yönelse, onun Mevlamız kulu kendini çeker. Buna cezbe deniyor. Cezbe çekim anlamına gelir. Cezbe çeker böylece. şey. Kul o bunu hemen fark eder böyle. Kul yanar o anda. Yanar Allah diye kul yanar o anda. Demek ki bakınız, hafı kedi, köpek de hepsi bunlara hafif olurlar. Bunlar bir zevk alıyorlar. Hatta. Tek gafı olan insanlar. Ve tayyibatı ve bütün tayyib, tayyibelerde Allah'a ait de onun hakkıdır. Tayyib nedir? İki anlamına geliyor. Tayyibada güzel, güzel anlamına geliyor. Güzel sözler, iyi ahlak. Güzel şey, iyi ahlak. Ve bir de mali ibadet. Yani parası ibadet anlamda geliyor böyle, böyle. Bu da yalnız insanlara mahsus para ibadet. Yok, melekrede yok mu? Melekrede Zekat, Zeka, sadaka, fıtra, kurban, hayet hayırlar <gülüyor> dedi bunlar da insanın özel bir ibadet türü. Para melekrede. Böyle. böyle bir veriyor, size ona ver bakalım, emanet veriyor böyle böyle. Peygamberimiz Rabbimize böyle selam verdi muhtemelenler. Üç tülü. Ettehiyat, lillahi esselam ve tayibat. Mevlam Rabbimiz Peygamber'in selamına karşılık verdi Miraç'ta. Esselamu aleyhi nebiyyü. Esselamu aleyke ey yühen nebiyyü. Ey yühen Ey nebiyiz-i şan. Ey peygamber, yüce peygamber. Selam sana olsun. Şimdi ettiyatıya bedel Rabbim eslam'ı buyurdu. Vesradı bedel rahmetullah buyurdu. Tayibim bedelde bereketi buyurmaktır bak beden böyle, işe böyle. Aynı bir şey İslam sana olsun Allah rahmetli bereketleri sana olsun <gülüyor> diye buyurdu. Kim Allah büce rica'da selam yani selamet dünya selameti Allah'ın rahmeti rahmeti Rabbimize lütfü keremi ve bereket burada çoğu şıkası geldi bereketler bereket devamlılık ümmet-i hamletin devamlılığı için Peygamberimiz de şöyle cevap vardı orada Peygamber'e asla derler böyle. Evet Mevlam Peygamber buyurdu ey nebi yu bir de aleyke kezamiri tekil sana almamı diye böyle. Küm çoğulurdu böyle. Aleyke ey nebi zişan selamın rahmetin belki de sana olsun. <gülüyor> Peygamber'e bu bunları aldı. Nasıl aldı? Ruhsal böyle. O selameti anda buldu Peygamber'e. O rahmet hep evini kapsadı Mekatları kapsa peygamberimiz Ancak bunu Peygamberimiz bilir. Ona da ne olduğunu. Böyle. Bilir. Peygamberimiz o anda ne yaptı? Ümmetinin altına, ümmeti altına geldi. Bir kadın, düşün ki fakir, dur bir kadın, çok fakir ama, işte, Ramazan İsa'ya İsa bir yere gitti Ramazan'da davet edildi. Kadın iftihar gitti orada. Kadın bakıyor ki bu bu yemekler böyle, çeşit yemekler böyle öne getiriyor. Ya ya dolduralım tabak istenmiştir ki ilave edelim mi? Yemekler böyle. Ama çünkü de aç kadına aç böyle şey. Kadın fakir. Yüzül kadın böyle şey. Kadın düştürandı böyle. Biraz da çocuklarına götürebilsem de denilir. İşte Hüseyin Malaşan Mazetleri de öyle yaptı Miraç'ta. Aldı böyle. O selam rahmet eylesin aldı bunları böyle. Makamdan makama geçti. Feyizden feyze geçti. Halden hale geçti. Böyle böyle. Hiçbir beş ulaşamadan makamlara ulaştı. Ulaştı. Ama aklına geldi ümmeti. Dünyada ümmeti var. Büyürdü ki Esselamu Aleyna. Allah o selamın bizlere olsun. Aleyna. Aleyyye olsa bana olurdu burda Ali'nin bize olsun, Kimler? bütün peygamberlere daha galiba salihin ve bütün salih kulları olsun varsa ya salihin bütün Allah'ın salih kulları olsun Allah'ın salih kulları varsa hepsi olsun bütün salih kullara İster mezarda olsun, ise dünyada olsun, gökte olsun, yerde olsun. Şimdi bu atıyor meselesi gerçekten namazın bir can damarı muhtemelidir. Yola giden kimse yol arada bir mola verilir. Tabi devre gidenler, yana bunu daha iyi onlar. Ama günümüzde yine mola veriliyor arabalar. Gene yolda mola veriyorlar. Nedir bu? Bu namazda miraç, manevi yolculuk namaz, Allah yolunda yükselme, Namaz. Namaz göründüğü gibi sırf şeklinde yatma kalkma diye bu Bunun perde arkası var mı? Bunun maniyesi var namazın böyle böylece? Ayakta başlıyor. İki dikantada bir bir mala veriliyor. Mala namazda. Meryem buyuruyor. Kulum otur. Otur kulam. Kul Miraç yolunda. Tırmanışta yukul veriyor. Göklere tırmanışta aslında. Manevi yolda. İkinci taraftan bir alam, bir mola ver, otur bakalım kulumu diyor. Ondan sonra bunu okuyoruz muhtemelenmişte. Okuyor. Kim okuyor bunu? Bütün namaz kılanların hepsi okular bunu. Kimler var yeryüzünde her dönemde? Üç dönem kutup var muhtemelenmişte. Üç kutup, evliler başı bunlar. İdirliler, üç yüzler, beş yüzler muhtemelenmişte. Onun dışında daha çok evliyalar var böyle. Bunları her biri okuyorlar. Ve bütün ne kadar iyi insanlar varsa her biri okuyorlar. Ne diyorlar? Allah'ın selamı bize olsun diyorlar. Bütün salih kullara olsun diyorlar. Şimdi burada otururken şurada, evimizde yatarken gece çok namaz kılanlar var yeryüzünde ama. Çok namaz kılanlar var. Gece yarısı bütün gece Tabi bazı sabah oluyor, bazı öğle oluyor, bazı ekinde oluyor. Gayet yeşil namazı kılıyor. Her namazdan bunu okuyor. Eğer biz Allah'ın salih kulu isek, biz ona pay geliyoruz. Namaz, anlığım şirket. Her namazdan kimse bu şirkete kaydediliyor. Kaydoluyor. Şey. İlk halka Beytullah'a Kabe çeviren bir sabı cemaat. İbbeli Kabe. Ondan sonra Mekke'de haramşire bulunanlar, Kabe'de bulunanlar galiba. Her an binlerce insan okuyorlar. Her birini okuyorlar. Ondan sonra Medine, Meşlid-i Asya, bütün Meşlidlerde, evlerde, hastanelerde, yolda, dağda, bayırda, bütün namaz kılığında, milyonlarca insan, milyar insan inşallah, namaz kılanlar, tabii yaşlılar, hastalarda, çürükler hep okuyorlar bunu. Ne diyorlar? Allah'ım senin selamın, selametin bütün salih kuları olsun diyor Allah. Im. Namaz kılan bir mümin eğer Allah'ın salih kulu ise ölüktü bu devam ediyor ama. Mesela devam ediyor. Yani. Hem de binlerce, on binlerce buna geliyor, sevabı geliyor bunlara. Peki kimler salih olabiliyor? Salaha eren, artık haramdan elini çekmiş Haramdan zevk almayan, ibadetine zevk olan kişi Allah'ın salih kulu. Artık onun gönlü artık haram istemiyor. Harama bakamaz. Efendim sağlıca düğünler var. Buraya gidemez. Şimdi diğer Müslüman o ortada kalıyor böyle. İşte kardeşim gitmesi ayıp mı olur. Ama salih kul kim olursa olsun böyle. Evladı olsa gitmez böyle. böyle. Gidemez ama böyle. Gidemedi böyle. Yani bir insan haramda günah işleyebiliyorsa yazdık ki salih değil muhtemelen bu muazzam bu duadan yoksun kalıyor. Peygamber Aleyhisselatörü böyle dua edince, miraçta edince Cebu da o aşağıda kaldı çıkamadır o araba. O makamı erememiş o. Ama duyuyor bunları. Ve ona bu gücü vermiş. Cebu aşağı geliyor geldi oradan. O da ne yaptı? okudu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduya resulü. Bunu Cebrail dedim Bütün melekler ne kadar melekler varsa bütün melekler korumlandı. Bunu söyledi. Öyle melek var ki hafifin denen aşırı dönen melekler var. Melekler var. Gökteler daha büyük muhtereler. Yani kaç tane gerçekten daha büyük melekler var bakın Melekler düşünün ki bütün melekler bunu okurlar bular Bunun için bu etliyatı gerçekten bir can simidiyiz muhterem bende. Buna sağlıyım işte hala. Bunda parmak kaldırılır mı eti okurken? Önce Şahin Meslebin'den başlayayım. Şahin Meslebine bir kimse oturduğu zaman oturduğu zaman hemen daha sol elini parmaktan yayar böyle sol elini koyar. Sağ elinin yalnız işaret parmağını bırakır bunları kapar. Böyle, kapatır böylece. Eşhedün la ilahe illallah derken kaldırır. İspat deniyor böyle. Şah-i Otur zamanlar Et ya da başlarken daha yanlış işaret parmağı, işaret parmağı kalır düz, bunları kapar böylece, bu şekilde böylece, bunlar bu şekilde. illallah deyince kaldırır böyle. Etle bitince onu bırakımdan terkler. Hanefi gelince, Hanefi de bazı e, müşrikte fetarmişler kaldırılmasın diye. Biraz itiraf alındı Hanefi'de. Şimdi Hanefi'de nefide kaldırılıyor. İspatı indiriyor Hanefi'de. Nasıl kaldırılıyor? Oturunca ettiği atıya iki parmakta düz oluyor Hanefi'de. Düz konuyor yaparlar. Eşhedü'ye gelince, eşhedü'ye la derken, burada kaldırılıyor Hanefi'de. Kaldırılıyor. Üç parmak kapanıyor Hanefi'de. Baş parmağın da üstü, o Orta parmağın tam bu eklemine, boğumuna gelecek böyle Bunu 53 deniyor buna böyle. Bu 0, 5 anlamında araştırma böyle. Bu işte 3 anlamına geliyor böyle. 53 olacak. Demek ki 3 parmağın kapandı. Sağ elinden baş parmağın ucu orta parmağın tam boğumuna buraya geliyor. Bu o zaman kalkacak. Eşeden la ilaha ilaha iniyor bu şekilde. İnecek böyle şey. Yani yapma yapma denmez yapmanı yap denmez bundan nefreti de. Çünkü yapması yapması yemek fukualar var. Şahri mezhebinde İbn-i Abbas'ın rağeti diye etliyatı okunuyor. El-Murakayet Salabat et, -salaba et Tayyibat derken böylece. Biraz da farklı. Anlam aynı anlama geliyor yani tabii. İkin rekat bitti. Kıldığımız namaz üç rekatli dört rekat namaz ise İkinci rekâta okuduk, kalkma gerekiyor. İkinci'nin yas süneti sünneti hariç. O farklı konusunda söyleyeyim inşallah. Üçüncü rekata kalkıldığı zamanlar Hanefi'de hemen besmele ile Fatih okunur. Kıldığımız namaz, afşa namazının farzı, öğlekiyatının farzı ise, 3 rekatta yalnız Fatih okudur Hanefi'nin besmeleyle Fatih okunur Hanefi'de. Zahmet okunmaz. Unutup okudu. Bir şey gerekmez. Zaharet etmez böyle. Okunulmaz daha yeter. Kıldığımız namaz kıldığımız namaz eğer fazlın dışında ister vitil olsun sünnet olsun başına hafif olsun Diğer namazların her rekatında Fatih okunur ve okundur. okunur. Yitri namazı olsun, Sünneti olsun, nafiyat olsun. Fahat'ın dışında, her rekat, 3-4 rekatında Zanmisi okunur, Fatih okunur ve okunur. Bir de ikindi namazı ile yazsı namazı ve terafi namazı. Buna farklı bir şimdi. İkindi namazının sünnetinde Yatsı namazının sünnetinde, ilk sünnetinde bir teravih namazı dörtte bir silahı verildiği zamanlar ikinci rekatta etkiyadan sonra sarbe okunur maddeyinde. Sarbe barat okunur bunlarda. Ayakkabı üçüncü içindeki katı da Sübhanak'tan başlandır. Evlisi Besme okunur bunlarda. Demek ki ikinci namazının sünnetinde yaz sünnetinde bir teravih Dörtte bir savirli zamanlar. Terafi'de dörtte bir diyorum muhtemelen. Aslında iki bir savirli sünnetti terafide. Ne yazık ki terafi namazları yani bir oyuncak gibi oldu muhtemelen. Namazdan çıktılar namazları evvel. Yani paldır, kürdür, paldır, kürdür. Ne oku ne bir şey anlaştırıyor böylece. Namazdan çıktı bunlar böylece. Allah hidayet inşallah. Ne yazık ki cemaatimizde çoğu Ramazan'da teravihe giderken namaza başlıyorlar ama çoğudan. Ee, Ramazan diye, herhamdülillah Ramazan'ın bereketi oluyor tabi, şeytanla bağlanıyorlar. Kişiye bir aşk, heves geliyor böyle, bir canlık geliyor. Kişiye teravihe geliyor, namaz orada başlıyor. hocaya bakıyor, tı tı tı tı tı tı okuyor, odanı öyle belliyor. Ön namaz kılıyor. Günümüzde namaz ibadeti çok bozuldu müslümanlarda, çok bozulmuş zaten Yani Peygamberimizin kıldığı namaz nerede? Estağfurullah namaz nerede? Canlı kıldığımız nerede müslümanlar? Yazık imamlarımızın da çoğu önde olması gerekirken onların bunun sorumluluğunu taşıdıklarının bilinci olması gerekirken yazarken sorumsuz kişilerin ee, ilk sünnetleri o kadar çabuk gider ki yani namazı kılmak işte insan yetişemiyor onlara. Çok karışık oluyor o namazlar yani namaz öyle yasal değil. Namaza bir şalma şey gerekir namazdan. Öğle namazının sünnetinde ucuaz sünnetlerinde İki recatdayız etiha okunuyor. Yalnız şahib mezhebinde iki recate oturuşta da oturuşa da Allahü Muhammed o kadar denir böylece. Şimdi gelelim inşallah gördüğün oturuşa. Tabi sabah ise iki oturuş, akşam üçlü oturuş, bitir üçüncü oturuş. Diğer anlamda dördük Buna deniyor Kadi Ahire. Yani oturuş deniyor buna. Bu farz. İlk ve vacip oturuş farzdır. Kadi Ahire'de oturduk. O namazın son oturuşu bu. O namazın son oturuşu. Bu ne olacak şimdi burada? İlk oturuş, ilk malı daha kısa. Bu malı daha uzun oluyor şimdi bu Kul Allah yolunda. ikiye kere oturdu, bir mola verdi. E etiyat okudu. Daha kısa mola, bu daha uzun mola. Böyle. Ne okuluyor bunda? Peygamberimiz sabah Sabahat-ı Şerif okunuyor muhtemelen. Sabahat-ı Şerif okunuyor işte burada. Bunlar Hanefi'de sünnettir, müerkez sünnettir, Şafi'de farz okunuyor. Böyle. Allahümme salli aleyhi Muhammed diyor Allahümme. Burada emmimde şerde var. Bu yağda ibezü. Aslı ya Allah aslında. Bu da yücelik anlamına geliyor. Ey yüce Allah. Büyük Allah. Salli ala Muhammed. Sen Muhammed'e salat eyle. Ona rahmetini arttır. Arttır. Heş arttır. Ve ala Ali Muhammed. Muhammed'in aline de. Yalnız kendisine diyelim, de demek ona tabi olanlara, ona tabi zevceyi i muttahareleri, ezbacı mutuhareleri, yani eşleri, zevceleri. Sonra eli beyti, ehli torunları, sonra sahabeleri, sahibi tüm ümmetine giriyor böyle. Önce en yakınları, neden önce onlara, onlar peygamla e beraber çok şey çektiler, dinin dini çok şey çektiler, çok <gülüyor> Ne çekti, ne çekti onlar, dinin için çektiler. Dövdüler, sövdüler, oradalar, yağlandılar, aç kaldılar, her şey kaldılar, ama Allah yolunda sabırla yürüdüler, İslam yaymaya çalıştılar. Yani zor günleri insanları oldu, zor günleri emin. Sahabenin çiftinin bindiği biri bize verirse Allah korusun patır mı? Bırakır namaz, hepsi bırakır Allah korusun. Yani sahabeyi bırakın peygamberi. Allah'ın peygamberi, Hatemül'ün bir son peygamber. Mevlam buyurdu, ''Habibim, sen işte sana uğudan altın yapayım.'' Hayır Allah, ben kulluk istiyorum. Böyle böyle. Kulluk. Bir peygamber. O Mekke, Medine çöllerinde, o çöl doğasında, Fırtına yakınırlar. Güneş yakar, yakar, yakar bunlara böylece. Bazen 15-20 gün bir ay çölde kalırlar. Uzun yolda gittikleri zaman, gidiş geliş kalırlar böyle. Tabi banyo yok. Mesela bizler yazın, bir gün duş almasak hemen kaşıma başladı, tıkar başladı? Düşemekten böyle. Yani yazın, sıcaklara bir gün duş almayalım başta şikayet başlıyor. Okmak da Onlar kızgın çöllerde çöp fıtrası oluyor böyle. İşleri dışlara toz oluyor böyle. Ter ter ter böyle. Ter bunları yakıyor böyle. böyle. böyle. Ne iyi bir şey olurlar? Yanlarında su biraz bulunuyor ama su tulumda, tulum. tulum. Deri içerisinde böyle. Tulumda su böyle. Hayvanın tulum yüzüğü içine koyuyorlar böylece. İçinde. Tabii çölde bu su ısınıyor böyle. Kokuyor da bu su. 60 derece geçiyor bu su böyle. Onun da az işe bitmesinde evvelten kuru arpa ekmiyorlar, katır kutu onu yiyorlar. Nişe ne uğraşıyorlar? Alaadini dini işi var der. İnsan kurtarmak işi Onlara bakınca o zaman insan kendinde olduğunu anlar gerekir der. Yani günümüzde Ferhad ile Aşilab'ın Muslu'su soğuk akıyor, sıcak akıyor mu günümüzde? O dönemde evde su akmıyor ki. Su uzak, pınarda uzak böyle. Alacak elinde tulumları suya gidecek. <gülüyor> o sıcakta, suyu evine getirecek böyle. Onu öyle damla kullanacak. Koş şartlarda onlar bizim çok daha yaşandılar <gülüyor> böyle. Aç kaldı, suyuz kaldı, her şey katlandılar. Allah için çalıştılar, deniz çalıştılar şey. Onun için bunu okuyor. Ve ala alim Muhammed. Ve ala Ali Muhammed. Muhammed'in aline de, Ona tabi olanlara. Onunla birlikte İslam'a çalışanlara da Allah'ım sen sarat onlar onlara. Onların makamını arttır Allah'ım onlara. Onlara onlar helal olsun onlara. Sonra burada hadi İbrahim Aleyhisselam anlıyor burada. Peygamber'e buyuruyoruz. Kıyam salâ İbrahim'e. Kıyam salley teala İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam, saat erdin gibi. Vallahi İbrahim Ranz'da eydine erdin. İbrahim Aleyhisselam o tevhid kavramı. Evet. Tevhid. Allah bir diye bir Allah bilen kişi var böyle. acaba. Adı çağrılacak. Cevralı yardım istemiyor. senin işine diyor. Allah duyar. Allah beni görebiliyor. Anadılmamış çıpla soyuldu. İki eline bağlandı. Ayaklayıp da bağlandı. Macera kulağı atacaklar atış kendisini. Hiç ama hiç muhtemelen. Sanki sanatı sallanıyor böyle. O Allah Allah diyor böyle. Yanıyor işte böyle. Ateşi görmüyor böyle, böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Peygamber buyuruyor. İran'ın sağlığı gibi. Onun aline. Onun hali Hep peygamber ama ya. İslam, İsa, İsa Kaleşe'nin, Yakup'la torunları böyle hep şey, peygamberler var. İnneke hamidun mecid sonra böyle. İnneke sen ya Rabbi sen, hamidsin, hamdun sensin, mecid, adama sahip sensin ya Rabbim. Sallallahu aleyhi barikala, bunda bir barik kelimesi değiştirir burada, Aynı anlama geliyor. Sen bereket ver, mübarek kılır Rabbim böyle. Devamlı peramları. Bundan sonra, Dua buna gerekiyor. Dua. Hem mesela bunu kendine, hem bütün Müslüm yapması gerekiyor. Ehlimin yapması gerekiyor buna. Dua böylece. Burada belirli bir ayet okumak şart diye burada böyle. Yeter ki dua anlamında olsun, konu uygun olsun böyle. Okuması gerekiyor. Ee, en çok okunan ülemanın seçti nedir? Rabbenin ahdına. çok sevdiği için bu duayı o okunduğu Rabbena atina fi dünya hasene. Rabb bizim Rabbimiz, yüce Rabbimiz. Atina bize ver. Burada atini değil. Atini bana ver oğlum bana. Bize ver. Fi dünya, dünyada hasenetten her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver her şeyin. Her şeyin. Ömrün, malın, sağlığın, Evladın, eşliğin, böyle her şeyin hayırısını. bak Burada kul Allah'a havale ediyor. Allah'ın sen bilirsen bilemem. Öyle insan var, aman evladım olsun der. Kaderi zorlamağa kalkar, harama gider mutlaka. Tüp bebeği yapmaya kalkar. Haram mı? bir açıyor. Haram var mı? Edebini açıyor böyle. bir açıyor, onun siperi mi alınıyor? Haram istiyor, evladım olsun diyor. Ama sonunda pişme olacak mutlaka mutlaka. Öyle o olur ki hayırlı olur çünkü böylece haram ortamında olan bir şey haram ortamında mutlaka. Yani bir aile eşleri bile eğer ki insan uygun cinsel ilişki olmasalar, çünkü bile zararlı yok çünkü böyle böylece bir edep lazım, terbiye lazım. Sonra besteliyle bu işi i̇şte gerekiyor. Hatta bunun belli zamanları bile abi, daha kıymet zamanda bile abi. şimdi bunun için burada ne yapılıyor? Allah'ın sen bize her şeyin en güzel hayrısını ver. Yani biz karışmıyoruz. Evlat veriyor, vermiyor. Karışmıyoruz. Mal, mülk, arkadaş, eşi her şeyin böyle hayrısını. Ev alacak, hayrısını. İş yapacak, hayrısını. İş edecek, hayrısını bak. Hazreti buyuruyor. Peygamberimiz en şey bunu okurdu. Her zaman okurur. Her zaman. Rabbena atina fid dünya hasen et. Allah'ın bizdeki her şeyin hayırlısını ver. Bu ibadete giriyor bu. İbadetin de hayırlısını, daha güzelliğini yani yapmayı. Peki yani dünya mı? Hepsi ahirete akla geliyor. Ahirete de, her şeyin güzelliğini ver. Ahirete de. Nedir ahiret? Kişi öldüğü anda ahirete başlıyor. Önce imanı kâmil ölmek, imana kâmil böyle. Kuvvetli iman böyle. Allah de gelen bir iman böylece son nefesinde. Sonra kabrin cihan karşısında dönüşmesi. Kul ölen kişi tabii kefenlendi, yıkanlık kefenlendi, tablo kovdu, mezara indiriliyor böyle. Kul yalvarıyor ben çabuk götürün. Kaddimun ya, kaddimun, acilun, acilun ya, yalvarıyor. Yerini gördü ya o mezar dünya kış gününden sayandan milli raka daha güzel böyle onun şey ruhsal zevkleri mali zevkleri cehennet açan pencereler iki melekler soru soracaklar ben Rabbim diye iyi insansa melekler bana iyi şeyli geliyorlar cevabını vermek sonra kabirden insan şeklinde kalkmak mahşeden fazla telemeden geçici yöne kavuşmak ve kına azabenlar sonunda ve kı burada bu ateş ve şunu da anlamına geliyor bu da kı aslında kı aslında bu emir anlamına geliyor ha dua anlamına geliyor burada kı bizi koru rica ile neden azabenlar ateşin azabından bizi koru yani cennetten koru mu diyor <gülüyor> azabından bizi koru Böyle. çünkü son imtihan Sırat Köprüsü. Altı cehennem. Cehennemin bir uçundan uzanan köprü var. Ona göre şey böyle. Her insan şart. Peygamber dahil. Evliya da. Oradan geçiliyor. Ama geçiş farklı oluyor. Bazıları açıp kapıyı kadar geçiyor. Hızla geçiyor evliler. Öyle insan olacak ki cennete girince biraz soracaklar. Dünyada biz habermişlerdi. saat küpüsü var derken biz onu görmedik. Saat cennet altı cehennem ateşi infilak diyor patlıyor ateşi böyle ale yukarı çıkıyor. Bir de zabaneler insana kalkma çalışıyorlar. Ona olur oluyorlar böyle. Bir de cehennemde bir çekim gücü var. Çekim gücü var cehennemde. Neyi çekliyor? Günahları çekiyor, günah çekiyor böyle şey. Mesela muhtedişi var. Hiç çekmiyor muhtedişi vardır. Cehennin de çekimi gücü var, günah çekiyor. Kim günahı çoksa, onu çok çekiyor, kişi yürüyemiyor. Yani böyle, yürüyemiyor. Hatta altına düşüyor böyle şey. İşte, iman ne kadar kuvvet olsa dünyada, namana kadar canlı olsa, Kur'an'a kadar canlı olsa, insan ne kadar İslam'a, Allah'a bağlansa, İnsan bu aşk cezveye gelse, kişi gelse, o zamansa köfteye geçecek kişi o temelde. Gülahat olmadı mı, uçur zaten böyle, yine basmıyor bile. Sonra, Rabbenavfili okuyoruz. Yine bu Rabbena'da, rakına hepimizi, bizi anlamına geliyor. Yani cemaate kılarken, herkes bunu söylüyor. cemaatin fazil bu arasında. Son sey Rabena firliye. Rabben rağufirliye. Rabana Rabbena, ey bizim Rabbimiz burada bir fark var şimdi. İyi o beni mahvet affele beni başla. Bura benimdir burada böylece. Ben. Neden kul kendini günahkar görüyor en fazla? En fazla utanır. Kul temizlermeden zaten doğrusu kabul olmaz. Biz eller yıkanıyor. Nedir eller? Temizlik aleti. Hemen yüzümüzü yıkasak olur mu? Elimiz kirli, elimiz tozu çamurulu, elimiz lekeli, bir ellerimiz. Hep ağzı su verilmez. Önce ne oluyor? Önce eller yıkanıyor. Ağzı su veriliyor, suyun tadına bakılıyor. Buna nasıl veriliyor? Suyun kokusuna bakılmaktan. Ondan sonra biz yıkanıyoruz böyle Şimdi burada ne diyor? Rabbena fili Allah'ım en günahkâr kulum benim Allah'ım senin. En aşağı kulum benim Allah'ım. kulluğunu sana yapamadım. <gülüyor> Sen benim Rabbimsin. Azaman sahibiyorsan Rabbim. Sen kulu yapamadım. En günahkâr kulum benim ben affele. Sonra veli valideye ana babamı da affele, Ana babamı da affele. Bir insanın yavruları namaz kılıyorsa ne mutluğu ana babaya muhtemler. Ana baba dünyada da olsun, ana da olsun fark etmiyor böylece. Bir ev namaz kıldığı sürece ne diyor? Veli valideye. Hele ufak çocuklar, yedi yaşlarında namaz, çocuk namaz kılıyor böyle. Daha dili yeni dönüyor. Bunu ezberlemiş ama. Da bunu okuyor. Rabbine affeyle. Veli valideye. Allah'ım benim anamda affeyle. Böyle. Affeyle. Böyle. Bir kimsenin böyle Çocuğu arkasından bunu okurken muhteremler <gülüyor> ondan anda Mevlam biliyor ki meleklere o mezarda azaltı pey ise meleklerim azaltı meleklerim bak bu kulumun yavrusu dünyada dua ediyor onu affetmemiştir onu. Azabı hafifimundan. Hafifimundan meleklerim. Bunun için azı cemaatimiz illaki namaz çocuklarımız Çoğu zaman namazları teyitmişler. Aldaş şamdanlar. Önce ekmek önce namaz. Ekmek yazılmış çünkü. Rizık yazılmış başta. Sonra veli müminine bütün müminlere affeder Rabbim. Aldan rahmeti bol, sonsuzsuz. Bunu ya Rabbi bütün müminleri affet Rabbim. Bütün müminleri. Hangi müminleri? İsra i̇şte İbrahim Resulü ümmeti, Nuh ümmeti olsun be. Tüm ümmetler de. Ne zaman nerede? Yevme yevmün hisap. Yevm gün. Hesabın başladığı günde, mahşer gününde zaten başlar mahşer gününde. En zorlu gün kabreden kalkıp mahşere gelmek midir Biz de dünyada kıyametten korkarız. Depreden korkarız. Tabii normal korkabiliriz biliriz ama gerçekte bunun sonu ölüm dünyada. Yani ne kadar deprem büyük olsa olsun, kıyamet koparça kopsun, bunun sonu ölüm. Mahşerde ölüm yok. Nece kafirler ah ölüm, ah ölüm. Allah'ım bizi öldür. Allah'ım bir toprak ele. Kündü toprak olsak Allah'ım, çürüyüp kalsak, Öl ölüm yok mu mahşerde. Ölüm yok mahşerde. Ölemiyor miydi kişilerde? ölemiyor. miydi bana? izdiham üst üste geldi Yandaya Yanlaya başaşı güneştepe de ayattan yakıyor. Suyu bir şey yok mu sana 50 bin yıl hesap. En sonan bana. Yımanın kuvveti olan kaza kalmıyor bana. O güne bağışlanma, o gün kurtulma, o gün bağışlanma, o gün af olma orada başa. Yani bucek ayrı Ayrılalım bakalım. Felükin fil cenned. Ayrı bakan deyince hesabı görüldü. Oh! Kul, olacak, kul böyle, oh, ne Ayrı bakacak nereye gidiyor böyle? <gülüyor> Peygamberler, Sıddıklar, Evliyalar, Salihler, bir gider böyle. Allah'ın seçim kulları, Nur-i Şehirçleri böyle, böyle. Hepsi feyzi böyle. Ardından o Allah korusun, günah çok olan kitabı orada. Ferikten bir olacak? Cehennem fırkası mı hatırlar? Firavunlar, Nemutlar, Şeddaplar böyle, Ebu Cehiller, Ebu Lehefler, pislikler böyle, kaplar, kömür, domuz gibi insanlar arasında Allah'a korusun muhtemeler böyle. Şimdi bu da okundu. Sıra geliyor şimdi namazdan çıkmaya. Namazın anahtarı, geçen hafta okumuş adı ı Şerif'i, namazın anahtarı Et-Tuhru Müttefü Abduz almak, temizlik. Tarihi tek bir yürüyor. Namazın haram başlaması tek bir baş. Allah'a kadar haramlar başlıyor. Yasaklar başlıyor namazda. Ne bunlar? Konuşmak yok. Sağ yok. İnfi yok namazı muhtemelen. Ve tahliye esselam, selam bu tahili alama böyle. Yasakların kalkışı buna başlıyor böyle şey. Önce sağa sağa veriliyor. <gülüyor> Yanlış kılama buradaki melek var. O duyacak bunu böyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Melek var. Kim varsa böyle böyle. böyle. Dönecek kişi arkadaki bunun yanını görecek. Arkada görecek böyle. Kim? abi dönüyor. Olmayacak böyle. Tam dönecek. Melek burada böyle. Böyle. Böyle. böyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Melek ne yapıyor? Ve Aleyküm Selam diye hemen cevap veriyor. Mecbur cevap vermeye. Sonra sola veriliyor. Aynı şekilde. Bu da vacip oluyor. Esselamu Aleyküm ve böyle sen veriliyor. Kul namazdan çıkıyor. Aslında kalkıyor. İhramdan çıkar gibi. Çıkıyor muhteremden böyle. Biz tabi duyamıyoruz muhteremden. Melekleri göremiyoruz. Ama tabi gören de var muhteremler. Duyan da var böyle şey. Bir kadıncağızın kola söylenmiş. İki tane oğlu varmış. Kadın tam saliye kadın ama. Dört öktü kadın böyle. Allah kendini vakfetmiş. Allah hiçbir bir şey güzük aramıyor. İki oğlunu da tam yetiştiriyor bunlarda. Tam buna yetiştiriyor kardeşim. Bir gün bunun küçük oğlu camide, erken etmiş camiye, sohbet yapıyor camide. Bir alem bunlar. Bunun kadının küçük oğlu camide sohbet yaparken bunun abisi geliyor bunun işte. abisi geliyor. Henüz daha cami boş. Az bir cemaat varmış. Erken başlamak sohbeti. Abisi bir kapıdan giriyor, şöyle bakınıyor. Ta arka duvarın dibinden gidiyor, arkaya bir kış oturuyor abisi. Can boş. Bunun bu zoruna geliyor. Abi, abim diye beni kışın de karışayım diye. Yani benim soğuktan kışın beğenmedi de diyor. Hatta diye kenardan duvarın dibinden dolaştı, orada kış oturuyor böyle diyor. Buna bu içinden güceniyor. Eve geliyor, anneciğim diyor, çok hüzünlenmiş böyle. Abim bana bugün böyle böyle yaptı diyor. Ama kadın başlıymış kadın aslında. Yavrum, abim başı yapmaz bunları diyor. On ikmesi vardı bayağı biz bende. Abimizi çağıralım, soralım bakalım niye bu düşündüğümü yaptın böyle yaptın böyle diyor. Kadın çağırıyor, ismiyle işte, diyor, gel yavrum diyor, gel hemen geliyor. Yavrum bugün böyle böyle yapmıştın, doğru mu? Evet doğru anne diyor. Niye yaptın böyle yaptın diyor? Anne söylemiyor olmaz mı diyor? Hayır söyle yavrum diyor. Anneciğim diyor. Kaptım diye. Baktım diye. Cami diye tek bir boş yer yoktu böyle. Melek'te dolmuşlar böyle. Kardeşini dinliyorlar böyle. Şimdi baktım diye. Kim diye geçiyor böyle. Doğru demeyi geçtim. Ancak orada orta yeri bulabildim böyle diye. Şimdi i̇şte, ilk annesi gördüm bak diye. Bunun için böyle diye. Şimdi bu tutuyor annesine. Sarılıyor. Anneciğim. Onu sen doğurdun. Beni sen doğurdun. Evet ben doğurdum de ki o görüyor beni niye göremiyor ben niye göremiyorum yavrum kaba bende diyor kaba bende yavrum diyor onun göremezsem diyor göremezsem sen o makamdasın ama sen göremezsin kaba bende anneciğim ne o Allah aşkına söyle niçin göremiyorum yavrum bir gece çok e, ağladın yukudan birden birdenbire bende besmelisiz sana süt verdim diyor besmelisiz Selam veriyor, Kadi Allah dostumu bu şekilde böyle böyle. İşte bakın bu Allah dostları makşerendir, melek görüyor bunları verecek. Selam veriyor, hem meleği görüyor, melek görmüyüyor, ve Hz. Selam diye bunu selamını alıyor Münafıklar. Bu da selamını alıyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam resulü ve sende üstün makale Allahü Teala. Peygamberimiz tekrar tekrar üç defer İstiğfar eder, istiğfar. estağfurullah estağfurullah esstağfur peygamber. Şu anlamı çok Şu anlamı Çok duygusal. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın en namazı okuluyor evrende. En güzel namazı okuluyor O peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yapıyor, selam veriyor. Üç sefer başını eğiyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'ım yapamadı mı? Yapamadı Allah'ım diye baktılar. İşte Allah'ı biliyor muhtemelen. Allah layık olmadı bu diye baktılar. Allah adam etini biliyor, kudretini biliyor. Yerde gökleri biliyor. Melek tersini görüyor her şey. Bütün alemleri görüyor. Kıl namazını hiç görmemeliyiz. Ondan sonra o Allah'ın teslimi okuyor böyle. Okuyor. Demek ki İşin de geldi bizlerde, dehminler bizlerde namazdan çıkarken daha çıkmadan daha işten başladığın ilk konuşmaya beleci. Halbuki sahabe-i kiram mazharatları namazdan çıkarken her bir yüzünü çıkamıyor yüzüne beleci. Namazdan çıkarken böyle. Düşünün ki resulülükte imam, İpekam imam kim verir kaç bin tane millet namaz kılınara böyle böyle. Her bir sahibi kiram değer. Namaz çıkıyorlar, her biri yüzünü, dertini kimseye görmüyor böylece. Neden? Allah yapamadım bu işi yapamadım. Yapamadım diyorler. Yani daha iş yapılması gerek Şimdi günümüzde müsüremler, iyi namaz kumisi yiyenler tabi camide biraz güç oluyor gün camide. Yani elhamdülillah bunun bir kolaylığı var. Şimdi imama uymak, yani farzda. Bu kadar. İmamı selam verdi mi? Artık herkes tek serbest mudur Kimseye bağlı değil böylece. Şey. Evet müşteri Subhanallah ilanlarım bir bir şeyim komut vermesi O İslam yok mudur hemde? Hazırla bir şeyi, peygamber komut vermezdi, hazırla bir şey miydi Vermezdi bu şekilde. Şimdi yapma gerekiyor günümüzde. Yalnız farz namazını selam verdi imam, artıka serbest. Kişi kalkar, sünneti ne varsa biti ne varsa yavaş i̇şte yavaş yavaş yıkıyorlar. Tesbiri kendine çeker. Yavaş böyle çeker. Duayı kendini yapar böyle. Yani dua şart değil namaz. Namaz duaya bağlı değil. Dua namaza bağlıdır. Kul namazı iyi kılmışsa duası kabul olur. namaza bağlı bu şekilde. Ve <Gülüyor> evren inşallah gelin o kadar nasip olsun inşallah. <Gülüyor> check